Birina Muhammed, Sallu ala Muhammed. Sallu ala El قادر الفرد الذي مخلوقه تحت الثرى عيني عماء من عبده في قلبي قسا من شهوتي امر فناء من غفلتي يا ربنا يا ربنا صلوا على بدر صلوا على نور الهدى. صلوا على عين الوراء عن النبي المرتضى، صلوا على أصحابه، صلوا على أتباعه، صلوا على أزواجه، أهل الهضور والصفاء. قد غرني قول الأمل، قد فاتني حسن العمل. قَتَّى أَمِي وَقْتُ الْأَجَلِ أَيْنَ الْإِكَّا أَيْنَ الْإِبْكَا سَبِّتْ لَنَا أَقْدَامَنَا فَاقْضِ لَنَا مِيزَانَنَا وَأْقِرْ لَنَا أُنسَانَنَا يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا قُلْنَا بَغِيَ بَلَاغَا طُولَ عَنْ دَلِيبِ غُلْزَارِ قَصَاحَات طَوْقَ سلطان عصف يارا صلوات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا عربنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال fabiin an yapminala ve aşfak nənha ve ham ve hamalha insan, innu kana rabu men jehula, cak Allahu Alazim Jalil Jabbad, bedellar esuluhun Nabiul Hashmiul Arabiul Allah'tan katan nazar, ayeti i mana vermezden mukaddem. Sultanımız Sultan-ı Enbiya Şefii ruz Ceza, Muhammed Mustafa sallallahu taala aleyhi ve sellem efendimizin Cuma günlerinde üzerine salavat-ı şerife getirmenin fazaili hakkında bir hadisi şerif naklu beyan edelim, badede dualar edelim. Ola ki Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri şu mübarek Cuma günü ve Ramazan'ın son Cumasında ettiğimiz dualarımızı ...cergahın izzetinde ahseni kabul ile makbul eyle ve... ...usullarımızı affeyle ve... ...böyle cami-i toplandık geldiğimiz gibi... Yarın mahşer yerinde Sultani Embiya enbiya Muhammed Mustafa Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem efendimizi sancağı saadeti altında böylece haşri cemileye, annelerimizle, babalarımızla, akrabayı talikatımızla Dostlarımızla böylece peygamberimizin sancağı altında haşrı cem'i eyleye Evvela bu fakirin nisanına hattu halen hata ve zelavdan nüfus-u himaye eyleye. Canlarımız hul'uma gelip el el ile ayak ayağla cem'i alza birbiriyle el veza el fırak dediği gün Gözlerimiz semaya dikilip, yavrularımızın boyun büktüğü gün. Buyurun aşkıla! Aşk edinallah, ilahe illallah! Ve eşe buhamd-i Muhammeden abd rasulü! Kelimesiyle cümlemize husn-i hatimeler tevfik <gülüyor> eyle ya! Tevfik ile refik eyle Cüllenize dinleyip deleyip muceb-i muhtazasınca amelleri tevfik eyleye. Amin. An Ümâmetel Behâlî radıyallâhu an, anil nebiyyü sallallâhu aleyhi ve sellem. Ektirû aleyye mine s-salâti fi yevmil günu'ati. Ve inne s ümmeti tûrâ-u fi ve el cumuati men kan aktaruhum alayya salatan kana aqrabu aqwahu minni manziletan rasulullah wa natafa habibullah sultan-ı enbiya Muhammed Mustafa sallallahu taala aleyhi ve sellem efendimiz i̇mam bahali den mervidir. Ey ümmetçi ashabım ey ümmetim ashabım cuma günlerinde bana salatı şerifeyi çok gönderin cuma günlerinde bana selavatı şerifeyi çok gönderin sıra ümmetinin salat-ı selamları her cuma bana arz olunur her cuma bana selavatı şerifeleri arz olunur her kim ki bana çok salavat-ı şerife getiren ashabından olursa, ümmetimden olursa, menzilem bana çok yaklaşanlardan olur buyurmuşlardır. Yani kendilerinin menzili bana çok yaklaşanlardan olur, com'a gün daha ziyade salavat-ı şerife getirin, Peygamberimiz Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Diğer hadisi şeriflerini ve her cümada okumuştur. Kendine adet edilmiş cümadın bin salavatı şerife getiren Halık arkada gözleri semaya dikilirken makamını görmeyince Cennetten makamını görmeyince ruhu kabz olunmaz buyuruyor. Elhamdülillah. Daha uzun murşamiyecan, lazuluz çok. Halimizin celalimiz Allah'ımız bizi yoktan var eden Mevla'mız Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Dikkat edelim. Dikkat edin ince. İstifade ederim diye kulak istifade edemezsin. Kelam Halide Zülcelal'ın kelamı, Allah'ımızın kelamı. Pakistan reisi cumhur bir mektik göndermiş. Okuyun desem, canınızla, bütün varlığınızla kulaklarınızın ta kalp zilağıyla dinlersiniz. Değil, reis için buradan neden değil, Halide Zülcelal'ımızdan, Sultan-ı Enbiya Efendimiz'den. <gülüyor> Okuduğumuz ayeti i Celil'e, Mevlamız'dan geliyor. Sultan-ı geliyor, Sultan-ı Enbiya, Kur'an-ı Kerim Osman-ı Efendimiz'e yazdırıyor. Ya günlerimize kadar böyle, devam edip geliyor. Elhamdülillah. Estağfirullah Bismillah. İlla arabın elamanı adet sırnatı ve arı ve minha Ma biz emaneti ilahiyemizi duyuruyor Allah'ımız, emanetimizi semalet vel arza, göklere ve yerlere ve dağlara, o yüksek yüksek dağlara arz ettik. Emanetimizi alın dedik, anlar o emaneti, vereceğimiz emaneti yerine getiremeyecekleri kavfiyle. Emanetin yerli yerinde koca sema, ayağımızın altındaki arz, bütün dağlar, yerine getiremeyecekleri hayfiyle anı yüklenmekten iba edip defini rica ettiler. Yarabbi bize yükletme, bunu götürebilirsek ne var, götüremezsek ne var, emanetini götürürseniz cenneti ala var. Götüremezseniz cehennem var, Ya Rabbi bize yükleme, mutlaka göreceksen kabul ederiz. Lakin irade bizim elimizde varsa kabul ya Rabbi Çünkü götüremez Rabbi Koca dağlar, büyük semalar, yedinci kat semalar, kalınlıkları 500 senelik yol olan semalar, yedinci katı yerler, iba edip def'ini rica ettiler. U'l emanati insan yüklenmekle, insan o emanetleri yüklenmekle nefislerine zulmedip akibetten cahil oldular, akıbetinin ne olduğunu bilmediler, İnsanlar yüklendi o dağların götüremediği, semaların götüremediği, yerlerin götüremediği emaneti insanlar üstüne yüklendi, kendi nefsine zulm sağ Sana götüttüreceğim nefis dedi. Götüttüreceğim dedi ve yüklendi. İbni Mesut radıyallahu an eder. İbni Mesut hazretleri radıyallahu an şöyle buyurur. O emanetlerden murat, Allah'ın bu emanetleri ne olsa gerek, bize emanet, tez tez Sonra tefsilatını gelecek günlerde haber veririm, bugün mevzuma sığmaz. Emanetlerden biri ebe salat, beş vakit namazı kılmak Allah'ımızın emaneti. Kim emaneti götürmezse, emanet hıyanetli gider. Emanete hıyanetli giden, münafık gururundan yazıldığı Sultan-ı Enbiya Efendimiz'in hadisiyle sabittir. Demek birincisi beş vakit namaz. Bütün hayatında tek namazın geçmeyecek. Tek namazın geçmeyecek. geçtiyse kaza edeceksin. Rabbime borcun Allah'a borcun. O yakanı desteleyor da, borcunu isteyen da, hem elastu hutabında Bela rabbimizsin diye göçteyiyor da, Hazratı Allah'ı, Hazreti, Allah Hazreti Muhammed'i kabul ediyon namazı niye geçiriyorsun? Müslüman namaz geçer mi? O Allah'ın emaneti değil mi? Dağlar, ne ettiler, sema, ya yarabbi dediler. Az dedi ki götüremek, insanlardan Hazreti Adem dedi ki, götürürsek ne var, cennetim var, cemalim var. Öyleyse ben alıyorum, bütün evladımı ilhamına kabul ediyorum, evlatlarım da onu götürür, götürülmez mi Müslüman? 24 saatta 5 TL'lik bu akıtma mazcurun mazmı? Yani çok zor bir şey mi bu? Kısta bir, kısta bir zekatını vereceksin diyor. 1000 lira olacak da 25 lirasını vereceksin. Götürülmez mi bu? Götürülmez mi? Götürülmeyecek gitmiyor yani. Sosyal adaletten Sosyal kalkınmadan, bütün hayatında arzun dolusu sosyaldan konuşun, zeket verenlere ahmak damgası basan, yazık değil mi? Bu nasıl e, münevverlik, bu nasıl fikir, böyle olur mu Müslüman? İkincisi, buralarda duramam çünkü bütün Ramazan'ı buralarda ne kadar konuştuk biiznillahü Teala. Devam ediyoruz. Ve itâ zeka, zekâ, zekette emanetin birisi. Allah'ımızdan üzerimize yüklenen emanet. Kaldıramıyorum hocam, ne diye kaldıramayın? Ne bileyim kaldıramayın, verirken elin olmuş gibi titreyim. Hazret-i Adem atamız kabul etmiş, Sultan-ı Enbiya efendimiz kabul etmiş, Çağr-ı kabul etmiş, Cem-i Peygamberan-i İzam kabul etmiş, bütün sahabe-i kiram kabul etmiş, seleflerimiz kabul etmiş, götürmüş de sana mı ayır geliyor? Senin nefsine ağır geliyor! Senin kendi nefsine avur geldiği için götüremiyorsun Çok zekat verem bilirim ben Zekatini verirken aşk verir Zevk ile verir muhabbetle verir Daha emanetler ne? Bunlara uzun uzun cevap veremeyeceğim Çünkü onlar hep tavsil edildi Çok geniş geniş beyanet verildi ancak mütmel olarak, kısal olarak konuşabilirim bugün inşallah. Ve ı Ramazan, orucu da hali ı emanet olarak üstümüze verdi, yükletti. Bir ay orucu tutacaksın. Butamayan Allah'ın emanetini kaldırmış, atmış olur. Tutanlar Allah'ın emanetini muhafaza etmiş olur. O yüzden cennete girmiş olur inşallah. <gülüyor> Çünkü Ramazan-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif, Rabbimizin kullarına rahmet ayı, lütuf ayı, affı mağfiret ayı, اَوْوَلُهُ rahmetin اَوْسَتُهُ مَاْفِيَةٌ اَخِرُهُ اِبْقٌ مِنَنْ نِيرًا Ramazan-ı Şerif'in birinden, birinden, onuna kadar Allah'ın اَوْوَلُهُ rahmetin rahmet günü, Allah kullarının kalbini yumuşatmak için yaldırdığı rahmet günü, göze görünmez rahmet günü, اَوْسَطُهُ <evsatuhu> مَغْفِرَتُونَ <mağfiretin> O'nundan 20'sine kadar Rabbimizin mağfiret günü, affı mağfiret günü, kullarının kusurunu affetmek günü, اَخِرُهُ اِتْقُمْ مِنَ 20'den 30'una kadar cehenneme layık olanların Kıazet günü! Cehennemden kurtulup cennete gitmek günü! <Gülüyor> Yalnız, Ramazan-ı Şerif'te bir ayın Müslümanı değil, bir ayın namazcısı değil, bir ayın ibadetçisi değil, on iki ay böyle devredecek namaz, ibadet de Allah'a kul olacaksın. Bir aylık askerlik olmaz. Allahımız bize kul kabul ediyor. Elhamdülillah. Biz kuluyuz. Bir ay askerlik edip çekilsen, otursan, ulaklarını patlatacak. Patladına kadar subayların ve çavuşların değer geliyor. Allahımızın önüne kadar kulusun, aptısın, askersin. O kapıda çalışacaksın! Çalışacaksın! Oruçtan da böyle satı oruç müminler elhamdülillah. Oruç. Ağzın Ağzındaki nefesleri açlıktan kötü kokar gibi olur birbirine. Yedinci kat semaya kadar birinci kattan melekler arasında. Oruçların nefesi misk amber kokusu gibi geliyor. Ya Rabbi diyorum. Oluşların gelen kokuya dayanamıyoruz! Yani misk amber gibi kokuyor. Elhamdülillah. Melekler akıtta estirecek kadar. Melekleri kuşkan kadar ameldesin elhamdülillah. Dinliyoruz. La hakkil beyk. Yerinde bir deb'a, zengin olan havace-i fazla, Hicaz'a gidip getirecek kadar parası bulunana da haç, farz bir Allah'ın emaneti ilahiyeti Allah'ın Allah'ın emanetidir o. Onu kim götürmezse emanet kıyametli gider. Kim götürürse emaneti yerine getirir. Yani hicazda giderse, haç şu yerine getirirse, haccini ifa ederse, Rabbimizin emanetini götürmüş olur. Kim o emanetten boynunu er, kırar, gelenlere dalgını cıplaklara para götürüyor memlekette hayır yok mu, hasenet yok mu, kendi kendine hekez fetva vermeye çıkar. İslam'ın şartı, evet, İslam'ın şartı, soğum, salat, hac, zekat kelime-i olduğunu düşünmez, bilmez. Kendi kafasından hekeceli gider, fetva vermeye çıkar. Burda hayır yok mu? Burda hasenat yok mu da? Baldırı çıplak Araplara yöreceğiz. Ne Araplar baldırı çıplak şimdi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim aleyhisselam Beyti i Şerif'i yaptığında, Yarabbi buraya bereket lütfet dedi, onun bereketi kaynıyor, senin benim boğazıma maneli ip takılıp oraya çekiliyor, paramızı döküyoruz oraya elhamdülillah. Sultan-ı Enbiya efendimiz, Medine-i Tahire'ye geliyor, elini kaldırıyor. İbrahim babam, Mekke'ye dua etmiş, iki yüzünü de Medine'ye yür yarabbi diyor. <gülüyor> Medine'den de kuşkırıyor. Bir dur Sultan-ı Enbiya, efendimiz namazda dura dura, ayakları şişiyor gece, ayakları kendine şekva ediyor. Sünnetini tutmadın, anınla gecelerin ihya ederken şişir, şekva eder kademi Peygamberimiz namazda dura dura Namaz güla güla Ayakları şişerdi de, ayakları şişerdi de Ayağı kendine şekva eder Yeter ya Muhammed Ne yapayım, ya ayak ne yapayım miraca Allah'ı görmek, lezzetini aldığım gibi namazdan lezzet alıyorum. Ben mirac ettim, ümmetimin miracı da her mevludun mirac bahsinde okunur. Ümmetimin miracı da namaz oldu. Herif şeihimiş, herif efendiymiş, herifin başında adamları varmış. Yetiştiniz siz diyor, ibadete ihtiyaç kalmadı, Allah sizden razı oldu, namazı kılman diyor! Sultaniyem diye ayağı tatlayana kadar namaz kılıyor. Sen ne oldun da, kimsin de, Ne de milleti namazdan yönüden? Allah'tan korkman mı? Peygamberden utanman mı? Elin üzrünü, elin namusunu, elin adamlarını namaz kılma. Bizim mirtikada vardı onun için söylüyorum. Elini isterim diyor. Oturduğu huzur. Evlancılığı namazı kabul etmeyeceğim Allah'a diyor. şirk! Sen kim oluyorsun da kıyam gibi bir farzı terk ettiriyorsun? Ondan sonra da kalkıyor, diyor ki hiç kıyman, Allah sizden razı olsun diyor! Peygamber ayağı patlayana kadar kılıyor! cünnetini tutmadın, anla gecelerin ihya ederken şişip, şekva eder kademi aclına sabre eyleyip, karnını bağlardı almadı anlardan ol, alik bulup himemi bağlardı hep onu ben Ümmetin arzu eylediği Almadı, almadan ol! alifl Dağlar altın oldu, geldi peygamberimize! Diye de acınızsın! Rabbim bizi gönderdi! Alsana şu altınlardan! istemiyorum, İstemiyorum! Ümmetlilik diyorum! Amerika kısçısı! Amerika Hüssisi, en yüksek alimi, bu sözde mucize var diyor. Hangi yerde konuştuysa bunu, yerde konuştuysa onun evrafındaki dağlar altın diyor. Geliyor, Faysal'la Faysal anlaşıyor, o dağları çalıştırıyor, şimdi gülür gülür altın çıkıyor dağlardan. Peygamberimizin mucizesi olarak. Yani katiller inanıyor. Sen inanmaz mısın? Peygamberimiz devler boyduktu. Devler. Birisi geliyor. Devem diyor itaat etmedi. Ya Rasulallah. Ne diyor? Su çek yok da su çıkarmıyor. Dur ben varayım da o deveye bir evetleyeyim diyor Peygamberimiz. Bütün mahluk peygamberimizle konuşurdu, konuşurdu. Sahabeyle giriyorlar bahçanın orada kendi kendi, gevebe ken olur ya, kendi kendi bakıyor, nasıl Sultani i enbiya efendimizin, gölgesi yere düşmeyen efendimizin, gölgesi yere düşmeyen efendimizin, Veysel Karami'nin, Kelamıyla başı göklerden yüce, yerlerden indin ayalı Böyle biri rügeyi ben sararız, soldu yiyeceğiz. Böyle zeis'in bildiği gibi Muhammed'imiz! <gülüyor> kimse bilemez, peygamberimizi kimse Allah süremez diyor kitablar! Yerler, gökler, kağıt olsa bütün sular üretem olsa, bütün ağaçlar kalem olsa, insan cin yelek kâti olsa, peygamberimizin vahfını yazamazlar diyor kitaplar! Kim senin de yazacak! Ve alemine rahmet için gelen Muhammed o! Allah bizi Muhammed Muhammed'imizden! Nasıl yüzünü görünce deve kopuşmaya başladı. Yarası Allah size bir hakaret edecek gibi geliyor diye geri çekilin. Yok yok dedi. hiç hiçbir mahluk hakaret etmez insandan başka dedi. Geldi deve, diz çöktü deve, peygamber uzun ayaklarına yüz sürmeye başladı. اَشْهَدُ اَلَّا اِلٰهَ اِلٰهُ ve اِلٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا اَبْدُّٰهُ وَرَسُولُهُ ''Ya, ya, ya deve benim ayağımı öpmek ve kurtulamazsın. Ne ayin işini görmüyorsun senin babasını eğit doyuruyor da. Babazıma iyi bakmıyor ya Rasulallah. Bana küfür söylüyor ya Rasulallah.'' dedi. Ya. Görmem benim işini bunun. O adam başladı şahadet getirmeye eşhedü en la illa illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdü ve Rasulü evet. doğru söylüyor ya Rasulallah dedi. Cidden ben onun karnını duyuruyordum ve ona da günah söylüyordum dedi. Allah, Allah. Allah bizi peygamberimizden ayırma ya Rabbi. Diziler ki başındaki sahabeler müsaade et de ya Rasulallah sana secdeyle geldik. <gülüyor> Secde Allah'tan gayri yere secde edilmez! Allah'tan gayri secde edilseydi! Kadınlarla, kocalarla secde ettirirdim! Bu kadar haklılar dedi. Ayağa kalktı, dedi ki ya Rasulallah! Ben vurdum deveyi kabul edemem, seninle konuşan deveye hizmet buyuramam artık dedi! Yöve. Deveyi sana veriyorum! Niçe ceyitler, niçe kurtlar, niçe kuşlar, niçe ağaçlar, niçe taşlar! Peygamberimizle konuşuyordu! Lakin şimdiki sultan vış zanneden Peygamber'e kümmede itibliyecek kadar hakaret ediyor! Peygamberin tut elinde kaldır! Allah-u Muhavvet yolu dövür! <gülüyor> ah hocam heyecanlanmasan, ah hocam heyecanlandır masalar Ah hocam evkeli konuşmasan, ah hocam evkeli konuşturmasalar, ah hocam bağırmasan, ah hocam bağırmasalar... Böyle dediğimden ne olduğunu anlayıyorsunuz Peygamberimize verdiler deveyi, peygamberimizin hizmetindeydi. Peygamberimiz ahruta irtihal ettikten sonra Kafasını işleyen Allah'tan vefat ettir. Peygamberimizin hasratına dayanamıyordu Peygamberimizin. Allah şefaatine nail etti, araf bir Peygamberimiz. Nereden gittik buralara ben bilmiyorum ki biz emanetten konuşuyorduk. Yine sözlerime dönüyorum. Demek ki hak etmek istemeyen, o sevgili Muhammed'in kokusunu duymak istemeyen o Allah'ın değişini görmek istemeyen Beyt nereden yapıldı da Haber veremem, on bir defa yapıldı. Biz İbrahim Aleyhisselam yaptığı zannediyorduk. Değil, değil! Adem Aleyhisselam'dan kırk bin sene evveli onu melekler yaptı ve orayı tavaf ediyorlardı sakin. Senin duymadığın çok söz duyuracağım ama Zenil zaman, müsait değil, ne yapayım? Değil! Açıl bir aşkla. Ehellallah! Ehellallah! Ayşe b'imle muhammedan abdühü ve resulü! Kelimesiyle cümlenize husn-i hatimeler tevfik etti ya Rabbi! Tevfik ve refik etti ya Rabbi! Dördüncüsü de emaneti ilahiyenin dördüncüsü de haçtır! erkan İslam'dandır! İnkar eden küfre varır! Beşincisi, Sıdkı hadis, doğru söz söylemek emanettir! Doğru konuşmak emanettir! Peygamberimizin hadisi şu, kim doğru sözde sükut eder de konuşamazsa, ahraş şeytan diyor Peygamberimiz. Ahraş şeytan! Doğru gelince konuşamazsa, giri petetlemeye başlar da, elime elime verdir demeye başlarsa, şahit diken bir zalim seni şahit gösterir, onun korkusundan titremeye baştan, söylesen zalim seni korkulacak. Söylemesen mazlumun, mazlumun hakkı gidecek! Titremeye başlarsın, doğru söyle! Doğru söylemezsen ahlal şeytansın! Peygamberimiz'in hadisi... Sen de aşağı insan doğru söyleyemem kürsüde niye söylüyorum ya? Sakin kürsüde vücut morfinleşmiş! Kayseri Gemi'ci Hoca diyor ki Vallahi, vallahi, vallahi diyorum Ağzına baban çabukluğuna doğru koydurum Bilmiyorum çünkü Buralar vücut mor Doğru söylemeyip de ne söyleyecek? <gülüyor> Demek ki sıktı hadis Doğru sözde emanettir Böyle kısa kısa gireceğiz Evri söyleyenleri çok bahsettik? Altıncısı azayi deyin borcunu vermek de emanet ilahiyedendir. Kim borcunu vermezse eli omuzlarına bağlı olacak, ayakları geçirilecek, kolumu olacak. Boşlu bir baban, boşlu bir annen, boşlu bir amucan varsa. Aman borcunu ver, bana neme lazım mi? Oncağız orada bağlı duruyor kabirde! Peygamberimizin hadisi bu! Borcu da verilecek! Borcumu vereceksin! Vermezsen sürün sürün sürüneceksin! <gülüyor> fakir değil kime din? Ya sahabeler! Sizin indinizde fakir kim? Ya Resulallah! Bizim yanımızda fakir! Evvel zengin idi, sonra iflas etti, hiç malı kalmadı, niflistir, fakir o. Benim indimde fakir o değil diyor peygamberim. Onun çünkü imanı var, İslamı var, yine etrafında bakanı var. Fakir ben Allah'ın huzuruna birçok sevaplarla gelir de, anlı gelmene kadar secdeyi dair, Oruç tutar, üç ayları tutar, ibadetler, vahz dinler, haceder, birçok sevabına gelir. Lakin elin hukukunu yemiş, hukuk sahipleri yakasını tutar, huzurunda. Düş parasma girmiş, Cumaatla kılınmış, kabul olmuş namaz verili, verili, verili, hiç sevabı kalmaz da cehenneme gider. İşte buna dilinden fakir dedi peygamberimiz. Fakir bu, zenginlerin tek sevabı kalmaz! Nasıl ellerin parasını yuttun öyle? Nasıl ellerin sınırını sürdün öyle? Nasıl rüşveti yuttun öyle? Nasıl milleti aldattın öyle? Nasıl getip vuran hayvanı giydiği sattın öyle? Nasıl çalkanmadı, Demir e, e, yazık çıkmamış buğdayı, temizcini sattın öyle. Kendisi kurt, uç alıp vücudunu yiyecek de bizde. Allah bizi istikametten ayırma yarabbim. Daha, daha. Onuncusu, şimdi altıncısı tabi, yedincisi. İfai ki, kila ve mizan yani elindeki meteler ve kerazı da Allah'ın emanetidir. Bu hakkı dair bir sura var Ammeden aşağıda okumaya mahkum yok. Deresi, cehennemin kaynakı su. O kimse O kimseye mahsus geliyor Allah'ımız kilasını. Terazısını, ülkesini, yatılasını, dürüst kullanmaz. Kim, kim, elindeki yatılayı çeke çeke yüklük kurarsa, kim, kim ya böyle o elini koydu zaman oyal oyal verirse, kim terazısına hilaylense. Yarın huzur-u ilahiyede onun yeri gerek ki Birisi ahirete ithal ediyor. Sahi kargarada, geçen de söylemiştim. Lakin çok övlü din kardeşlerimiz geldi bugün. Şimdi, la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah diyorlar hastaya. Çavuşman gelişmiyorlar diyor. Çalışman, derinlik diyorlar, elinde değil, konuşmak diyor. Nereye konuşuyorsun ya, bu derinlikleri derinlik diyorlar. Ne oluyon dedi? Ben bakkalımın terazinin gözünde sabun, şeker, pirinç vesaire bir yaz bir yaş bezine silmelisin. Onların ağırlığı kadar hak zayi edememesin de terazinin dini dili dilini tuttu geriktiriyor senin dilini gidiyor yalnız terazi ölçek gözüne gelmesin senin kendi hakaretlerin de gelsin gözüne buraya da geçeceğim çünkü vaktim yok oraya da geçelim Allah'ımızın emanetleri ayet okuduk devam edelim ve feraiz Farzları, eda da Allah'ımızın emaneti! Farzı yerine getirmezsen, Allah'ın emanetine kıyametlik etmiş olun, inkar edersen küsre varın, terk edersen bir adam öldürmüş gibi günah-ı kebair olan. aman ha farzlara tokanma! Tokunma, zerre kadar tokunma! Beni kardeş olarak kabul et! Evkeni zannetme! ...sefkatimden konuşuyorum. Gözü açık bir adam, gözü adam bir uyuya düşecek olursa... ...aman, kuyuya düşüyorlardır! Şu kitaplar bize, bu hileyi yapanlar... ...cehenneme düşeceğini açık gösterdiğinden ...bağırdığım, çığırdığım, boğazlarımı yıktığım... ...aman, düşmeyelim diyorum! Acı yiyorum, düşmeyelim diyor. Sen bilin düşmek istersen. Biz bu sene de hakkımızı infa edelim Allah bizatı için. <gülüyor> sahtine elimizle nedamet ediyoruz. Bir daha dışarıya çıkmayalım. Ellerin gözüne bakmayalım. Ellerin gözüne bak sahti bakmıyor Rabbim elhamdülillah ya. ...İçeriye bir kanı aç lütfetmiş elhamdülillah! Sekizincisi farz, dokuzuncusu, hududu dindir! Dinin hududunu, dinin hududunu muhafaza etmed! Anlayamadım! Kur'an-ı Kerim ve hadis-i kerife... Sahti olmak muhazafe etmek! Yine anlayamadım. Sana bir misalla ile anladığım... ...Şeybani, rai hazretleri var. Rai dedim mi, elli olanlar bilir, çobana gündür. Çoban, koyun çobanı. Dağ koyun bitmeye gider, size misal vereyim. Dağda cöm'a oldu mu böyle? Koyun bir dar... Bir de bol, iki cızık cızar! Ayet-i ayet-el okur, cızık cızar, gelir, gömasını kınar. Var ki, birinci cızıktan çıktıysa, ikinciden çıkmamış? İkinciden çıktıysa, boğazı ı muskalı, geri koymuştur. Ayet-el kürsü okur, cızık cızar, gelin cöm'asını kılar. Var ki, birinci cızıktan çıktıysa ikinciden çıkmamış. İkinciden çıktıysa boğazı mıskalı geli koyunanca. Geliler ikinci cızığa çıkmış, kuş parçalar vermiş. Bu o çoban değil. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Halid-i Zülcelal Hazretleri, Kur'an-ı Kerim'le bir faz cızığı, bir vacip cızığı cızdı senin etrafına, bir hüdüt cızdı, bunu dışarıya çıkma! Şeytan nefis seni parçalar, imansız öldürür dedi. Buraya çıkma! Peygamberimiz oktu şimdi, Gel ki, belki buradan çıkar, ve meyantık ve an ilhava illa bir sünnet cızığı cızdı ondan da belki ümmetim buradan çıkarsa fazla olsun çıkmaz da kurtulur diye bir de o cızdı bir de sıktığı azamla Hazreti Ali Efendimiz şimdi tasavvuf dedikleri tasavvuf dedikleri Şimdi cüzdüğü... ...Şimdiki insanda tarikat diyorlar var ya... ...Aç ismi... ...Tesavvuftur onun. Onlar da ondan dar bir çizdi ...Aman... ...Buradan çıkarsa sünnetten olsun kalsın... ...Sünnetten çıkarsa... ...Farza olsun kalsın diye... ...Onlar daha bir dar cüzdük cüzdüğü. Oyuna vardı ki... ...Çıkmış kurtmuş parçalayı. Sen de... Fahadelerin cüzüğüne atlanırsa, Hazrat-ı Muhammed'in cüzüğüne olsun sahibim! Onun cüzüğünü, sünnet cüzüğünü de geçiyorsan, Kur'an'ı içeriye olsun! Dışarıya atlama! Orayı atlayacak olursan, nefsine şeytan kafirler seni parçalar da ebedi cehennemli gider! Nasıl anlaşıldı hocam, Allah razı olsun, hep böyle anlattım ama! Lakin vaktim yok ki misal vermeye hiç, et yok. Daha efendim, evamil ve nevahidir onuncusu da. Allah'ın emirleriyle emretmek, nehyettiklerinden milleti korumak Allah'ın emanetidir bu. Demek herkesi kötülükten mevih etmek, yani bir insanın kötülüğünü görürseniz dilinizle eğit verin, nere dilinizle olmuyorsa elinizle devin, oradan kurtarın onu, hadis-i şerif bu. Elinizle kadir değil, dilinizle kadir değilseniz, ona kalben buğz edin, küsün de, bana niye küstü, ben doğru yola geleyim desin. Kalben de buğz etmezseniz, hardal demesi kadar imanınız kalmaz, buyuruyor Peygamberimiz. Demek onun cezasını bize mi çekiyoruz? Sen de çekiyorsun ya! Bağlıyorsan, bağlıyorlar sen düğün yaptırmaya adetli miydin? Şöylerde düğün yaparsına ortada saz çaldırıp da kadın, erkek karşı karşıya oynatmak Rus'tan mı geldi sana? Rus'tan mı geldi sana? İki ses sahibine Allah lanet etsin, buyuruyor Peygamberimiz. Birisi, birisi Ölüsüne diz vuran, saç yolan, yaka yırtan, açıktan anlayan Allah lanet etsin! Birisi de eyyan-ı sürurda, günlerinde doğru çaldıran, zirna çaldıran, sark çaldırana lanet etsin diyor Peygamberimiz! Bunlar diyor kafirlerden geldi! Doğru söylemeyin mi şimdi? Dilini mi istiyorsun? Bükemiyorum, ne yapayım? Dökemiyorum! Sen gedişetini büktün kardeşim! Vazgeç Allah'ın Muhammed'i seversen! Allah Allah. O kafir ve irke, bakanlar ve baktılanlara <gülüyor> lanet olsun, buyuruyor Peygamberimiz! Allah. Nasıl ırzını gelin irkenliyle gel kucaklaştırıp oyuna Nasıl ınzını namusunu iki köydeki güllerde ortaya salcı koyuyon kadın oynadıyor. Cahil mi bunlar? <gülüyor> Ve baktılanlara <gülüyor> lanet olsun buyuruyor Peygamberimiz. Nasıl ınzını gelin gel kendi kucaklaştırıp oynadıyor. Nasıl, ırzını, nasıl iki köydeki düğünlerde ortaya sazcı koyuyorsun kadın oynadıyorsun, cahil mi bunlar? Var mı hocam burada, ben bilmiyorum. Bizim memleketlere ucu geldi de, bir yere bir iki yollar düğün ediyorlardı, söylüyorum. Orda bayram günü olunca ihtes bir yanda, kadın bir yanda, o yıllar yıllarda onun için geliyorum. Sende de varsa üstüne alın, yalan varsa sızlasın, varsın. Sekizincisini geçmişsik, dokuzuncusunu geçmişsik, onuncusunu geçmişsik,